213. konu, Müslümanlara baskının artması ve Ebu Bekir'in Habeşistan'a hicret etmek üzere yola çıktığında İbni Duun ile arasında geçen olay, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, ben anne ve babamı tanıdığımdan beri Müslüman olarak gördüm, Hazreti Peygamber de her gün bize uğrardı, bu arada müşriklerin baskısı da son haddine varmıştı, nihayet babam Habeşistan'a hicret etmek üzere yola çıktı, Berkel Uma'da vardı. Orada İbni Duğun ile karşılaştı. İbni Duğun babama, ey Ebu Bekir, nereye gidiyorsun, diye sordu. Babam, kavmim beni Mekke'den çıkardı. Ben de yeryüzünde seyahat ederek Allah'a ibadet etmek istiyorum, deyince İbni Duğun, ey Ebu Bekir, senin gibi bir insan ne yurdundan çıkar, ne de çıkartılır. Çünkü sen yoksul insanlara yardım eder, akrabalık bağlarını gözetir ve ağır yüklere göğüs gerersin. Misafirlere ikramda bulunur, felakete uğrayanların yardımına koşarsın, ben seni himayeme alıyorum, geri dön ve Rabbine memleketinde ibadet et dedi. Böylece Hz. Ebu Bekir geri döndü ve İbni Dugun ile beraber Mekke'ye geldi. İbni Dugun bir akşam Kureyş'in eşrafı ile beraber Kabe'yi tavaf ederken onlara, Ebu Bekir memleketinden kovulacak adam değildir. Fakirlere yardım eder, akrabalık bağlarım gözetir, ağır yükleri göğüsler, misafire ikramda bulunur, felakete uğrayanların yardımına koşar, böyle bir adamı nasıl yurdundan çıkartırsınız, dedi. Kureyş de İbni Duğune'nin himayesini kabul ettiler, fakat ona, Ebu Bekir'e söyle Rabbine evinde ibadet etsin, orada namaz kılsın, istediğini okusun, bunları açıktan yaparak bizi rahatsız etmesin. Çünkü biz, onun kadınlarımızı ve çocuklarımızı saptırmasından korkuyoruz, dediler. İbni Dugun bunu Hazreti Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir bir müddet evinde Allah'a ibadet etti, namazım açıkta kılmıyordu. Ancak evinde Kur'an okuyordu. Sonra Ebu Bekir evinin avlusuna bir mescit yapmaya karar verdi. Artık orada namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başladı. Ebu Bekir çok içli bir insan olduğu için, Kur'an okurken ağlardı. Onun bu durumu kadınların ve çocukların dikkatini çekti. Kalabalıklar halinde gelip onu dinlemeye başladılar. Müşriklerin ileri gelenleri bu durumdan endişeye düştüler ve İbni Duğune'ye haber gönderip çağırdılar. Ona, biz Ebubekir Bekir için evinde ibadet etmek şartıyla sana teminat vermiştik. Fakat o sınırı aştı. Evinin avlusuna mescit yaparak orada açıktan Kur'an okumaya, namaz kılmaya başladı. Onun bu durumu kadın ve çocuklarımızı yoldan çıkarıyor onu bundan alıkoy, eğer sadece evinde ibadet edecekse, bunu yapsın, fakat böyle yapmayıp açıktan ibadet etmeye devam edecekse, himayeni ondan geri al, çünkü biz sana verdiğimiz sözden dönmek istemiyoruz, ancak Ebu Bekir'in açıktan ibadet etmesine de müsaade etmeyiz, dediler, İbni Dugun babama gelerek, seninle nasıl anlaştığımızı biliyorsun, ya anlaşmamıza uyarsın, yahut da ahdimi bana geri verirsin, çünkü ben Arapların, ahid verdiğim bir kişiden, ahdimi geri aldığımı duymalarını istemiyorum, dedi. Babam da ona, ahdini sana geri veriyorum, ben Rabbimin himayesine razıyım, dedi.